Ruhani Din ve mezhep işlerini ele alan, bunlarla ilgili bulunan, ruhla ilgili, dinle ilgili, dini bir havası olan, manevi, cismani karşıtı.